Onu anlat bu, bu konuda üç tane farklı rivayet var. Üçü de e, hadis külliyatında yer alıyor. Bunlardan bir tanesinde peygamberimiz işte e, size <gülüyor> ümmetim şeyi e, Allah'ın kitabını ve e, ehli beytimi bırakıyorum diyor ki bunu Şia e, şey yapıyor, e, alıyor, kullanıyor. Yine benzer bir rivayette size Allah'ın kitabını ve sünnetimi bırakıyorum diyor. Ee, bunu da bizim ehli sünnet e, alıyor, onlar kullanıyor. Üçüncü rivayette de size Allah'ın kitabını e, a, bırakıyorum diyor. Bu bu rivayet ortada kalıyor, bunu pek alan olmuyor. Şimdi o o şeyin zayıflarını biliyorum bu sünnet kesmesin geçtiği rivayetin zayıf olduğunu biliyorum. Tek muvatta da geçiyor ve bela hadisi. Ama o ehli ile ilgili rivayet ne dersem orada değil de şeyde Kadirhum'da mı? Orada, evet. yani Veda hutbesinde <gülüyor> değil. Dönüşte, dönüşte söylendiği dönüşte. ifade ediliyor. Kadirhum'da söylediği ifade ediliyor. Şimdi bu Şia şu ayeti kelimeyi daha çok kendilerine delil alıyorlar. E ee, Ahsap suresinin 33. ayeti.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 hatta oradan şey bir şey e, dinde, de, dinde devlet ilişkilerini getirin de Yahya onu bulsun biraz oku, okuyalım. O, ben bu arada bunu anlatayım. Şimdi allah Teala burada diyor ki, ''Ya Nisa'en Nebiyyi ''Lestunneke ahedim minen nisa'initteqeytunne'' ''Ey Nebiyinin eşleri, siz diğer kadınlardan birisi gibi değilsiniz.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 döneminde olduğu gibi yani kendinizi dişiliğinizi öne çıkaran bir şeyle dışarı çıkmayın. Yani kendi kişiliğiniz ortaya çıksın, dişiliğiniz değil diyor. Ve akim-n-salah namazı tam kılın ve atin-n-zekat zekatı verin ve atin ve Allah ve rasuluhu Allah'a ve رسولüne itaat edin. Şimdi buraya kadar geldi.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 Ey ehlibeyt Allah sizin sizin derler sizden pisliği gidermek, ve sizi tertemiz etmek ister. Allah'ın istediği de yerine gelir. Buradaki yu kum, o kum kelimesi müzekker olduğu için o kadınlara gitmezler. Halbuki işte Beyt'te Resulullah da var. Yani o ailenin halkı içerisinde Resulullah da var. A Arap Arapça'da 100 tane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 Peygamber gibi, yiğitlik, kerem, temizlik, gerçeklik, adalet, tedbir, hikmet ve bütün üstünlükler ve iyi huyular bakımından halkın en seçkini olması gerekir ve buna inanmaktayız. İmamlardan hiçbiri bir muallime gitmemiş, bir mürebbiden bir şey öğrenmemiştir. Hiçbiri bir hocadan ders görmemiş, hiçbiri bir mektebe, bir medreseye gitmemiştir. Böyle olduğu halde kendilerine bir şey sorulunca,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 Hud Suresinin ilk ayetlerinde Allahü Teala ne diyordu? Estağz bile Kitabın okumeta ya tütüm Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milletin hakimin habir, hakim ve habir tarafında. Yani bunlar bırakın açıklamasını, ayeti makaslayarak kendi istedikleri tarafa çekiyor. Niye diyor Allahü Teala bunu? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Bunlar bu halleriyle kendilerini Allah'ın yerine koymuş oluyorlar. Tıpkı Ali İmran Suresinin 7. ayetinde olduğu gibi وَالَّذ۪ينَ ف۪ي غُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ Kalplerinde bir kayma var. Önce kafalarında kendi düşündükleri tarafa ayeti yönlendirecekler ya, o zaman ayeti tümüyle yönlendirmek mümkün değil, parçala, o zaman yönlendir. Ve tabi onlar mâ kendi zihinlerindekine benzer gördüğü şeyin peşine takılırlar. Niye orada bir ehlibeyt kelimesi geçmiş ya? Onu yakalıyorlar. O zaman o kelime yetiyor. Başkasına lüzum yok. Evet.